Allah, Ben sana doğrusu sen beraberimde sabretmeye asla güç yetiremezsin dememiş miydim dedi. Allah, "İnsel, tuk Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık beni arkadaşlığa kabul etme. Gerçekten benim tarafından mazur sayılabileceğim bir bölgeye ulaştım dedi. Hatta <gülüyor> Hatta Yine beraberce gittiler. Nihayet bir şehir ahalisine Antakya'ya vardıklarında oranın halkından yiyecek istediler. Fakat onlar bu ikisini misafir ekmekten kaçındılar. Derken orada sanki yıkılmak üzere bir duvar buldular kulumuz hemen onu doğrulttu. Musa isteseydin buna karşı elbette bir ücret alırdın dedi. ve ma Kulumuz şöyle dedi. İşte bu soruyu sorman benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi kendisine sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü sana haber vereceğim. O gemi var ya. İşte o denizde çalışan yoksul kimselere ait idi. Bu yüzden onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların ilerisinde bir hükümdar vardı. Her sağlam gemiyi zorla alıyordu. <gülüyor> Ve o çocuğa gelince, o buluğ ulaşmış bir isyankar idi. Halbuki ana babası mümin kimselerdi. Onları da azgınlığa ve küfre bürünmesinden, sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin kendilerine günahlardan temiz olma cihetiyle ondan hayırlısını ve onlara merhametce daha yakınını, o çocuğa bedel olarak vermesini istedik. O <gülüyor> O duvar ise işte o şehirde bulunan iki yetim erkek çocuğa ait idi. Ve onun o duvarın altında kendilerine ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Böylece Rabbin onların o iki çocuğun güçlerinin kemale ermesini ve Rabbinden bir rahmet olarak o yaşa geldiklerinde kendi hazinelerini çıkarmalarını diledi. Ben bunu kendiliğinden de yapmadım. Rabbim bana emir buyurdu. İşte kendisine sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü budur. Muhammed sana Zülkarneyn'den de soruyorlar. De ki size ondan bir hatıra anlatacağım. Şüphesiz ki biz ona, Zülkaneyn'e yeryüzünde imkan verdik ve kendisine istediği her şeyden bir sebep ulaşması için bir yol verdik. <gülüyor> Böylece o da bir sebep batıya doğru bir yol takip etti. Hatta iza şemsi Nihayet, güneşin battığı yere batı cihetindeki memleketlere varınca, o güneşi balçıklı bir suda batıyor gibi buldu ve yanında kafir bir kavim buldu. Dedik ki, ey Zulkarneyn, artık sana düşen ya onları cezalandırman. Veya haklarında bir güzellik tutmandır. Zülkarneyn, o kavmet dedi ki Kim zulmederse işte onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür de ...Rabbi onu şiddetli bir azap ile cezalandırır. Fakat kim iman edip de salih amel işlerse, işte onun için en güzel karşılık cennet vardır. Ona emrimizden bir kolaylık da söyleyeceğiz dedi. Sonra başka bir sebep doğuya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin doğduğu yere, doğu cihetindeki memleketlere varınca onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki... Güneşin ışıklarının altında kendilerini korumak için bir siper, dağlar ve ağaçlar yapmamıştık. İşte Zülkarneyn'in işi böyledir. Ve onun yanında olan şeyleri gerçekten hepsinden haberdar olarak kuşatmıştık. Sonra bir sebep bir yol daha tuttu. <gülüyor> Nihayet iki dağ arasına varınca bunların önünde öyle bir kavim buldu ki lisan ve anlayış cihetiyle hemen hemen söz anlamayacak bir haldeydiler. Kâlu yâ zelkarneyn inne ye'cûce ve me'cûce mufsidûne fil ard. فَهَلْ Dediler ki, ey Zülkarneyn, doğrusu Yecüc ve Mecüc bu memlekette fesat çıkaran kimselerdir. Bu yüzden bizimle onların arasına bir set yapman için sana bir ücret verelim mi? عَالَمَا <gülüyor> فَاَعِيْنُونِي <gülüyor> بِقُوَّةٍ Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar sizin vereceğinizden hayırlıdır. Şimdi bana bir kuvvetle, gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasında aşılmaz bir set yapayım. اَتُونِي <gülüyor> Bana demir kütleleri getirin dedi. İki dağ arası bunlarla dolup aynı seviyeye geldiği zaman körükleyin dedi. Nihayet onu o demir kütlelerini kor haline getirince getirin bana. Üzerine erimiş bakır dökeyim dedi. Artık Yecüc ve Mecüc onun ne aşmaya güç yitirebildiler ne de onu delmeye takatleri yetti. min Zülkarneyn Bu set Rabbinden bir rahmettir. Fakat Rabbimin tayin ettiği zaman Kıyamet günü gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi ise haktır dedi.